Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etvaihi ecmain Kıymetli kardeşlerim, iman ahlakını öğrenmeye çalışıyoruz. Gerçekten bu ders silsilesinin Belki de en önemli bölümündeyiz. İman dediğimiz şey işin bidayetidir. Ondan daha önemli bir şey yok. Onda sıkıntı olursa ondan sonrakilerinde hayır yok. Yani biz zemini güçlü bir biçimde hayatlarımızda tesis etmezsek Allah korusun en önemli şeyi eksik bırakmış oluruz. Onun için... İstiyorum ki söz bu konuya gelip dayanmışken bildiğiniz belki bazı şeyler, belki hepinizin çok daha yakinen, çok daha derinlemesine bildiğiniz bilgiler. Ama hakikati hatırlatma noktasında da birbirimize karşı bir sorumluluğumuz olduğu için bu hakikati ashabı kiram efendilerimizin birbirlerine yaptıkları gibi hatırlatmak onarmak, eksikleri tamamlamak adına adımlar atmak durumundayız. Bugün de geçen ders aslında kısmen sizin nazarlarınıza verdiğim bazı hakikatleri biraz daha açmak istiyorum. Ve iman gibi bir nimetin farkına varmak, bu nimetin de şükrünü eda etmek için Beraberce burada belli şeyleri zihinlerimize, hayatlarımıza inşallah taşıma adına beraberce seferber olma adına bir adım atmak istiyorum. Rabbim bu konuda hepimize yardım etsin. İman dediğimiz en önemli esası istediği gibi, o ister biz yaparız. İstediği gibi olması için bizleri inşallah ...mahcup etmesin ve ellerimizi bırakmasın. Kur'an-ı Kerim'in her bir kelimesi, her bir kavramı, her bir cümlesi bir Müslüman için önemlidir. Kur'an'ın bizim dünyamızdaki olması gereken yeri çok farklı olmalıdır, olmak zorundadır. Ama bir Müslüman Kur'an'ı okurken... Sahabeden öğrenmesi gereken bir edep çerçevesinden ''Yâ eyyühellezîne âmenû'' nidasını duyar duymaz bambaşka bir hale girmek durumundadır. Evet bütün hitaplar, bütün ayetler, bütün ifadeler bizim için önemli. Ama orada Allah direkt bize konuşuyor. Yani bir genele hitap etme var ki bütün ayetler genele hitap eder. Biz de o genelin içerisindeyiz. Ama bir de var ki mesela bizim ismimiz Ahmetse, Muhammedse, Mustafa'ysa ey Ahmet diye bir nida duyduğumuz zaman ortaya koyduğumuz dikkat ne kadarsa ondan daha fazlasını koymak zorundayız. Bu manada ashab-ı kiram efendilerimizin içerisinde Kur'an'ı anlama konusunda farklı bir noktada duran Abdullah İbni Mes'ud'un bir sözünü aktarmak isterim size. Diyor ki o büyük insan, yüce Allah'ın ey iman edenler çağrısını duyduğun zaman kulaklarını aç ve can kulağıyla dinle. Çünkü bu çağrıdan sonra o yani Cenab-ı Hak ya hayırlı bir işi sana emrediyordur. Ya da kötü bir şeyden seni sakındırıyordur. Dolayısıyla Kur'an içerisinde geçen 88 tane ey iman edenler hitap cümlesi bizim için bu manada çok önemlidir. Her bir cümleyi duyduğumuz zaman Abdullah İbni Mesud'un dediği gibi yapmak ve kendimizi bu manada hazırlamak zorundayız. Ve ben şimdi size o cümlelerden bir cümle söyleyeceğim. يَا اَيُّهَا لَّذِينَ اٰمَنُوا Ey iman edenler, iman edin. Ayet devam ediyor. Nisa suresinin 136. ayeti. Arkadan iman esaslarına dair bir şeyler söyleyecek. Allah'a imandan bahsedecek. Resulüne imanı söyleyecek. Kitaba imandan söyleyecek. Söyleyecek de söyleyecek. Ama özellikle o ilk cümle... Ey iman edenler, iman edin cümlesi bir acayip cümle. Yani ey iman edenler, bakın nida böyle, iman etmişsiniz. Arkasından bir daha iman edin demesinin ne hikmeti olsa gerek. Hikmeti çok. Hiçbir şey hikmetsiz değil. Söylenen her sözde, ilahi hitabın içerisindeki her cümlede, her kelimede hikmet olduğu gibi bunda da var. Bakın mesela tefsir kitaplarımıza, müfessirlerimiz çok güzel izahlarda bulunmuşlar. Kimileri meseleye dilsel anlamda yaklaşmış. Kimileri sahabenin dünyasında bu ayetin nasıl yankı bulduğuna dair bazı şeylere bakmış meseleye ve farklı şeyler söylemiş. Kimileri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Çeşitli beyanlarına bakarak o beyanlar çerçevesinden belli şeyleri anlamış ve yorumlanmış. Ortaya inanılmaz derecede önemli mesajlar çıkmış. Hepsini anlatacak değilim. Asıl konumuz da o değil. Ama ben size ey iman edenler iman edin nidasının nasıl anlaşılması noktasında bazı noktaları sizin nazarınıza daha doğrusu size emanet etmek istiyorum. Bir, iman ettiğiniz değerlere tam anlamıyla güvenin ve tüm şüpheleri izale edin. Bu ayetin, bu cümlesinin bize verdiği ilk mesaj bu. Güven meselesini geçen ders işledik. En başı almamda aslında geçen ders dikkatlerinizi çekmek istediğim o önemli vurgulardan kaynaklanıyordu. İman ettiğiniz değerlere tam anlamıyla güvenin. Ve tüm şüpheleri izale edin. İki, iman hakikatlerini iyice öğrenin ve içselleştirin. Sadece öğrenmekle bırakmayın. Ashabın yaptığı gibi içselleştirin. Hatta içselleştirmeyi şöyle anlayalım. Tersten bir mesele üzerinden anlayalım. Nasıl Beni İsrail'e buzalı sevgisi içirildiyse... Siz de imanın sevgisini için kanınıza damarlarınıza karışsın o iman. Karışmazsa eğer gerçek manada iman olmuyor işte. Hatırlayın Haris bin Malik'e söylenen söz sen nasıl bir delikanlısın ki tepeden tırnağa iman kesilmişsin. İşte tepeden tırnağa iman kesilmek bu. Öğrenmek ve onu içselleştirmek. 3. İmanlarınızı taklidi imandan tahkiki imana yükseltin taklitle başlayabilirsiniz ama taklitle bitiremezsiniz taklitle başlayan o iman tahkikle neticelenmeli orada da kalmamalı o da bir üste girmeli ki onu da söyleyeceğim ama tahkiki imanın ne kadar önemli olduğuna dair bu ayet üzerinden bize verilmiş bir mesaj var. Dört işte onu söylüyorum. İmanlarınızı kemale erdirme yolunda gayret içerisinde olun. Kemal çizgisi burada. Biz de buradayız. O çizgiye varmak için gidiyoruz. Biz gittikçe benim aziz dostlarım kardeşlerim iyice dikkat edin. Biz gittikçe mesela seviyeye yükseldikçe çizgi yerinde durmuyor. Biz gittikçe çizgi de fazlalaşıyor. Biz gidiyoruz çizgi fazlalaşıyor. Ne demek bu o zaman? İnsanı kamil kemalata doğru yürüyen insan demektir. O noktaya erdim diyen yoktur. Erenler peygamberlerdir ama bize düşen ermeye gayret etmektir. Biz oraya doğru yürüyeceğiz ama bilmemiz gereken bir şey var ki orası öyle varılacak bir hedef değil. Çünkü sevyen arttığı oranda Allah senin üzerine külfet adına, nimet adına farklı şeyler yükleyecek. Dolayısıyla kemalata doğru yürürken sevyen yükselerek giderecek. Ve sen sonuna kadar o kemalat çizgisini yakalama adına bir gayret içerisinde olacaksın. 5- İmanın size yüklediği sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye çalışın. İman adama sorumluluk yükler mi? Yükler. Ne diyor ayet? İman edenleri iman edin diyor. Yani bir yönüyle iman bir iddia hadi onun ispatını ortaya koyun diyor. İman ettiğinizi söylediniz. Allah size belli sorumluluklar yükledi onları ortaya koyun diyor. Diyor da diyor. Altı. Çok önemli bir noktaya dikkatlerinizi çekiyorum imanlarınıza asla şirki bulaştırmayın ve her alanda tevhidi hakim kılın imanlarınıza asla şirki bulaştırmayın ve her alanda tevhidi hakim kılın yedi imanlarınıza pazarlık karıştırmayın ecir ve mükafatınızı sadece Allah'tan bekleyin pazarlık yok iman ettik hani bunun ödülü bunu deme buna demeye hakkın yok senin eğer sen karşılık beklersen imanının sana kazandıracağı güzelliklerin bedelini burada almak istersen haşa çok tehlikeli bir söz ve insanı ürkütecek bir söz ama farkında olarak ya da olmadan bunu yapıyoruz. Allah'a bu manada fatura uzatırsan bir şeyleri Allah'tan beklersen haddini aşarak işte orada pazarlık ortaya girdi ve iman zedelendi. Orada da sana o ilahi ferman geldi kavuştu. Ey iman edenler iman edin dedi. Çünkü iman asla pazarlık kaldırmaz. Aynen firavunlara inanan, iman eden sihirbazlar gibi. Aynen ateşe atlayan, iman atamız olan Hazreti İbrahim gibi. Ne kadar zor bir durum olursa olsun bu işin pazarlığı yok. Sekiz, imanınızı hayatınızın tamamına yayın. Allah'a ait alanları parçalayıp bölmeyin. Her şey güzel camide Allah sonra sokakta orada da Allah devlette de Allah neresi aklına geliyorsa çünkü Müslümansan eğer bölmeye hakkın yok şuralar Cenab-ı Hakk'a şuralarda e bize yok böyle bir şey Müslümansan eğer tevhid odur zaten birlemek zorundasın birleştirmek zorundasın Birin etrafında kılmak zorundasın Allah'a aitse bazı alanları o alanları hiçbir şeyle hiçbir şekilde paylaşmamak zorundasın paylaşma adına attığın her adım imanını zedeleyen bir zededir Allah korusun orada gelir işte ey iman edenler iman edin fermanı 9 zor değil mi bunlar zor zorluğuna vurgu yapacak İmanlarınız üzerinde sebat edin ve her gün, her an yenilemeyi unutmayın. Tecdidi iman bu aslında, aslında bu ayet tecdidi imanın Kur'an'daki delilidir. Ey iman edenler, iman edin ilahi fermanı tecdidi imandır. Peki tecdidi iman ney? Camilerimizde yapıyor hocalarımız. "Hadi bir aşk ile buyurun" diyor millet aşk ile buyuruyor. Tamam. Ama o mudur? Sadece orada yapılan mıdır? Sadece orada olursa eğer tecdit oluyor mu? Evet o da olsun ben ona karşı değilim. İnsanlar söylesin şehadet cümlesi cemaatle söylensin zihinlere kalplere nakşedilsin farklı bir ufuk farklı bir güzellik olsun. Ama oradan sonra o iman hakikatleri üzerine eğer biz tefekkür etmezsek işte orada geçen der söylediğim Abdullah İbni Revaha'nın yapmak istediğini yapmamış oluruz. Gelin oturalım bir saat iman edelim demişti o büyük insan bir saat oturup iman etmiş olmamış oluruz. O zaman iman hakikatlerini kendi dünyamıza tam anlamıyla taşımamış oluruz. Onuncusu bu da zor. İmanınızı kaybetme endişesini son nefesinize kadar diri tutun ey iman edenler iman edin ilahi fermanında bu da var akıbet endişesi ödünü koparsın ödümüzü koparsın Allah'ım iman diye bir nimeti bize bahşettin acaba biz sana yürürken de imanla yürüyebilecek miyiz son anımız imanla mı olacak? Şu ayakların kaydığı gönüllerin kaydığı yüreklerin kaydığı şu dünya hayatında biz istikamet üzere imanla senin huzuruna gelebilecek miyiz? Bu çok önemli bir şey. Ey iman edenler iman edin derken akıbet endişeniz de sonuna kadar diri olsun diye aslında bize bir mesaj var. Ve daha neler neler ben onunla sınırlandırayım. Bir ayet. Bize neler neler söyledi bu konuda. Allah bu söylenenleri hayatımıza yansın inşallah. Aziz kardeşlerim, iman etmek büyük bir nimet değil mi? Buna itiraz olan var mı? Peki iman etmekten daha büyük bir nimet var mı? Var mıdır? Vardır. İman büyük bir nimet. İmanın tadına varmak daha büyük bir, bir nimet. İmanın tadına varmak başka bir şey. Aslında bu da bizim nazarımıza verilen bir hedef. İman ettik çok güzel. Ya diğeri imanın tadına varmak. O iman etme nimetinden daha büyük bir nimettir. Ve bir Müslüman böyle bir gayret içerisinde de olmak durumunda durumundadır eğer bu gayret bizim gayretimiz olursa inşallah bu konuda bir şeyleri irdeleriz yani iman etmek tamam imanın nimet tadına varmak nasıl bir şey diye kendimizi sorgularız ve bu manada bir noktalara doğru inşallah kaydırabiliriz işi peki var mı imanın tadına varan varsa bu tat nasıl bir tat kim anlatır bize ki bunu biz bu manada bir şekliyle buradan bir şeyler alırız ben size bir şey söyleyeyim sizi fazla yormadan tadan anlatamaz tatmayan da bilmez bunun yolu bu kimse şimdiye kadar anlatamamış anlatanları da kimse anlamamış çünkü bu ancak insanın kendisinin tatmasıyla anlayabileceği bir şeydir. Yoksa inanın saatlerce konuşalım bu meseleyi bir noktaya kadar konuşabiliriz. Mesela bir tatlı düşünün işte diyelim bir künefe düşünün hiç tatmamış birisi. Sen anlatıyorsun şöyle güzel tadı var böyle güzel tadı var içinde şu var üstünde bu var şöyle tattığın zaman ağzına şu gelir bu gelir adama hiç kendi kafasına o evde hanımının yaptığı yarım yamalak baklavayla onu kıyaslıyor. Çünkü onu tatmadığı için senin söylediğin her şey onun zihninde sadece bir bilgidir. Ama onu tatmış birisi bundan bahsedildiği zaman kalbi yerinden çıkacak gibi olur. Onda da var o da o seviyeyi yakalamış. Şimdi ashabı kiram efendilerimizin birbirleriyle olan bazı konuşmalarını biz yüzeysel anlamda anlıyoruz. Anladığımızı zannediyoruz ama inanın tam anlamıyla anladığımız kanaatinde değilim ben. Çünkü onlar birbirleriyle bir seviyeyi yakalamış insanlar olarak konuşuyorlar. Ama şimdi onlar burada biz burada onlar bir şeyden bahsediyor. Biz evet bir şeyler anladığımız kanaatindeyiz ama o meseleyi tam anlamıyla tatmadığımız için Anlayamıyoruz. Tatmanın yollarını tadan insanlardan öğrenme adına bugün buradayız. Ne kadar anlatacağız, ne kadar anlayacağız, ne kadar tatma adına bir yola çıkacağız bilmiyorum ama Cenab-ı Hak bizlere merhamet etsin. Gelin bir ayete daha misafir olalım. Hucurat Suresinin 7. ayeti. Rabbimiz imanın tadı meselesinde çok önemli şeyler söylüyor. Hep söylediğim bir şeyi bir kez daha söylüyorum. Hakikati tekrar etmekte fayda görüyorum ve bu sözümü de sürekli söyleyeceğim. Sürekli hatırlatmaya devam edeceğim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği bir sözün kesinlikle Kur'an'da bir zemini bir delili vardır. Efendimiz aleyhissalatü vesselam aslında Kur'an'dan almıştır ilhamı kendisi tebyin göreviyle başka bir biçimde meseleyi beyan etmiştir. Şimdi göreceğiz de bunun bir numunesini Hucurat Suresinin 7. ayetinde. Ne diyor Rabbimiz? ve Alemu ف۪يكُمْ رَسُولَ اللّٰهِ İyi bilin ki Allah Resulü içinizdedir. İyi bilin ki Allah Resulü sizin aranızdadır. Diyebilir misiniz ki bu ayet sadece sahabe için öyle bir şey yok. Kur'an'ın bütün ayetleri bizim için ve bize söylüyor. Bize söylenen bir sözü biz dinliyoruz şu anda Kur'an'da. Ama fark var. Fark var mı? Elbette ki var. Sahabe bu ayeti duyduğu zaman... Dokundukları, konuştukları, nefesini hissettikleri, arkasında namaz kıldıkları, arkasında cihada çıktıkları, onu sinirlendirdikleri zaman ondan kızgınlık sesleri duydukları, tebessüm ettirdikleri zaman tebessümüne şahit oldukları bir peygamberle beraber yaşıyordular ve ayet de onu söylüyor. İyi bilin ki Resulullah sizin aranızdadır. 14 asır sonra gelen insanlar aynı ayeti duyuyoruz. Nasıl anlıyoruz ayeti? Allah Resulü aramızda. Vallahi aramızda, billahi aramızda. Ama nasıl aramızda? Bedeni yok. Sesi, sedası, mirası, mesajı ilk günkü gibi dipdiri bir biçimde aramızda. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu manada ümmetiyle böyle bir bağı var. Biz bir hatıradan bahsetmiyoruz. Tarihi bir şahsiyetten de bahsetmiyoruz. Kur'an'ın bize söylediği bir şey söylüyoruz. Sesiyle, sedasıyla, mesajlarıyla, mirasıyla içimizde olan bir peygamberden söz ediyoruz. İyi bilin ki Allah Resulü aranızda. Lev yuti'ukum kesirin minel emri. Lanittum, vakilna Allah habbə ileykom ül-İman, ve zeynəhu fi qulubikum, vakerha ileykom ül-Kufra ve ül-Fusuk ve ül-Issyan, üle Raşidun. Ne diyor Rabbimiz biliyor musunuz? Allah resulü sizin içinizde aranızda. Şayet o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Ayet böyle söylemesine rağmen Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yine de sahabeyle istişare ediyor mu? Ediyor. Var mı burada bir problem? Yok. Bu başka bir şey söylüyor. Ama buna rağmen istişareye devam eden bir peygamber okuyoruz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş. Onu gönüllerinize sindirmiştir. Küfrü, fıskı ve isyanı da size kerih çirkin göstermiştir. İşte doğru yola, yolda olanlar bunlardır. Allah bizi de o Raşidun zümresine dahil etsin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayetten önüne konulan bir mesaj, bir menzil, bir hedef olduğunu fark etti fark ettiği için de ayetin kendisinden istediklerini sürekli dilinden düşürmediği bir duaya çevirdi. Ne dedi efendimiz Aleyhissalatu vesselam? Allahumme habbib ileynel iman ve zeyyinehu fi kulubina ve kerrih ileynel kufr ve'l fusuk ve'l isyan ve ce'alna miner rasidin. Allah'ım bize imanı sevdir. Onu kalplerimizin ziyneti kıl. Her türlü küfürden, fısıktan, çirkinlikten, taşkınlıktan, isyandan da bizim aramız ayır. Onları da bize kerih göster ve bize akli olgunluğa ermiş olmak yani rüş sahibi olmayı lütfeyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Hucurat Suresinin 7. ayetinden aldığı ilhamla kendi diline çevirdiği dua bu. Ayetle hadis arasındaki bağı sizin nazarınıza veriyorum. Ayet bir şey söylüyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da o ayetin üzerinden kendisine bir hedef verir diyor. Şimdi burada ayette bir şey gördük. Hadiste de aynı ifadeye rastladık. İmanı sevmek. İmanı sevmek nasıl bir şey aziz kardeşlerim? Var mı içinizde hiç imanını seven? Sen ne tatlı şeymişsin ey iman deyip imanına karşı farklı bir biçimde bir sevgi meselesi ortaya koyan. Bunu ancak bu nimetin ne kadar büyük bir lütuf olduğunu bilen insanlar yapıyor. Sahabe yapıyor işte bunu. İmanını sevme adına onlarda bir gayret var. Ve buradaki imanı sevmek meselesi kesinlikle imanın tadına varmakla alakalı bir şeydir sevdiğiniz şeyi tatmak istersiniz değil mi sevdiğiniz şeyle aranızdaki münasebeti fazlalaştırmak istersiniz değil mi İşte imanın tadı meselesi imanı sevme meselesinin bir neticesi olarak karşımızda duruyor peki burada sorulması gereken soru şu ne yaparsak biz imanın tadına varabiliriz Halavetül iman, ta'amul iman. İmanın tadı, imanın lezzeti. Hadislerde geçen iki kavram bunlar. Şöyle bir tarama yaptık. Acaba Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda neler söylemiş? Epey şey. Ama ben yine akıllarınızda kalsın diye size imanın tadına nasıl ereceğimize dair yine o madde vereceğim ne yaparsak imanın tadına varabiliriz bir Allah ve Resulünü her şeyden ama her şeyden daha fazla seversek imanın tadına varmanın en önemli yollarından bir tanesi bu Allah ve Resulünü her şeyden ama her şeyden daha fazla severse, seversek sevgi nasıl olur ona da yine sevginin kahramanları olan sahabe efendilerimize müracaat ettiğimiz zaman görüyoruz. İki kimi seversek sevelim sevdiklerimizi sadece ve sadece Allah için seversek sevdik birini diyoruz ki Allah için Allah için mi? Testi kolay. 3-5 sene sonra o kardeşin elindeki maddiyatı yitirdi. Aynı mı yüreğindeki sevgi o kardeşine karşı? Buyur testi bu. Aynıysa demek ki sen Allah için sevdin. Dün bir makamın sahibiydi o kardeşin senin için o kardeş bulunmaz Hint kumaşıydı her hafta gider gelirdin sorardın soruştururdun gelen gidenden haber gönderirdin onunla bulunmaktan keyif duyardın onunla bağını canlı tutma adına elinden geleni yapardın o kardeşin o makamdan düştü aşağıya sen de düştün mü aynı mısın al tesli olay. Allah için seven bir adam Hiçbir şarttan ve durumdan etkilenmez. Allah için sevmiştir. Onun gözü ne cebindedir, ne makamındadır, ne cüzdanındadır, ne ailesindedir, ne şundadır, ne bundadır. Allah için sevmiştir. Başka bir hesabı olmadığı için ondaki o sevgi artma adına bir değişiklik göze gösterir. Azaltma adına değil. Varsa eğer bu Allah için sevgi ve bu varsa... Allah'ın izniyle imanın tadı var. 3- İman ettikten sonra küfre dönmeyi ateşe cehenneme atılır gibi kerih görürsek. Bakın işin bir de bu boyutu varmış. Geldin ama imanın dışındaki bir dünyaya bakıyorsun yüreğinde onlara karşı bir kerahat duyuyorsan sen imanın tadını varırsın. Söylediğim bu üç tane maddenin bir hadiste delili var. Enes bin Malik bize naklediyor. Aynen de bunları söylüyor. Üç şey kimde bulunursa o imanın tadını almış demektir. Allah ve Resulünü her şeyden ama her şeyden daha fazla sevmek. Sevdiğini sadece ve sadece Allah için sevmek. iman ettikten sonra küfre dönmeyi, Ateşe, cehenneme atılıyor gibi kerih görmek. Bukhari, Müslim ve onlarca hadis kitabında geçen bir hadis. Üç tane madde söyledim. Üçünün delili olabilecek şekilde de bir tane hadis size verdim. Dördüncüsü, bakın imanın tadına nasıl varılıyormuş. Özel olarak hanımlarımızın dikkatini çekiyorum. Kadın olarak kocasının... Meşru olan taleplerini yerine getirme hususunda hassas olursak bu da imanın tadını tattırıyormuş insana. Kadın olarak kocasının meşru olan taleplerini yerine getirme hususunda hassas olursak kim söylüyor bunu? İmanın tadına varan söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne söylüyor? Muaz Cebel'in rivayet ettiği uzun bir hadisin son cümlesi şöyledir. Bir kadın kocasının meşru isteklerini yerine getirmedikçe asla imanın tadına erişemez. Hakimin müstedrekinde geçen bir hadis. Biz hayata bir bütün olarak bakmak zorundayız. İmanın tadı mı mesele? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam meselenin böyle bir boyutu olduğunu da bize söylüyor. Beş dikkat buyurun. İmanın tadına nasıl varırmışız? Haklı olmamıza rağmen tartışmaları devam ettirmeyip bırakırsak. Bakın haklı olmamıza rağmen tartışmaları devam ettirmeyip bırakırsak. İmanın tadına varacağımız... Yollardan bir yol. Altı, şaka da olsa yalana kapı açmayıp doğruluktan asla taviz vermezsek. Yedi, Allah'tan gelen her bela ve musibete rıza gösterip sabır edersek. Söylediğim üç maddenin de delili bir hadis. Abdullah İbni Mesud bize rivayet ediyor. Diyor ki, Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyurdu ki üç haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa imanın tadını almış olur. Haklı olduğu halde tartışmayı bırakmak şaka da olsa yalan söylememek ne diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dikkat buyurun. Tevhidin çizgisini koruma adına çok ince bir noktaya dikkatimizi çekiyor. Vallahi anlamak zor. Ben bu hadisi okuduğum zaman sarsıldım özellikle bu cümlede ama nasıl anlayacaksınız siz bilmiyorum. Nasıl anlarsanız öyle anlayın. Ben sadece size şimdi söylüyorum. Başına gelen bir belanın ille de daha önce yaptığı bir hata nedeniyle olmadığını veya yaptığı bir hatanın sebebiyle başına bir bela geleceği korkusuna kapılmamak. Anladınız mı? Bence anlamadınız. Zor. Ben de anlamadım. Ama çok önemli bir şeye dikkat çekiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki bu söylenen şey Kur'an'daki bazı ayetlere ters değil mi? Böyle bir şey aklımıza gelir mi? Üzerinde durum bence. Burada söylenen başka bir şey var. Çok böyle... İşin zemininde Allah'tan gayrı hiçbir şey düşünmemek, her şeyi Allah'a bağlamak, hatta kadere iman meselesinde söylenen hayır ve şerri Allah'tan bilme adına bize söylenen bir mesajla da bağ olarak burada önemli bir şey söylüyor. Cümleyi bir daha size söylüyorum emanet ediyorum biraz araştırmanızı istiyorum. Başına gelen bir belanın ille de daha önce yaptığı bir hata nedeniyle olmadığını... Veya yaptığı bir hatanın sebebiyle başına bir bela geleceği korkusuna kapılmamak. Ben de bunu nasıl maddeleştim? maddeleştirdim? Allah'tan gelen her bela ve musibete rıza gösterip sabır edersek. Ondan onu beraber okuyun. Sekiz. Özellikle gençlere diyeceğim ama şimdi söyleyeceğime ihtiyarlar da dahil. Ama özellikle gençlere bir şey söylüyorum. Harama bakmayı terk eder, helal daire ile yetinirsek. iman tadını alır mıyız? Alırız. Harama bakmayı terk eder, helal daire ile yetinirsek. Dikkat buyurun bakın imanın tadına, İnsanlık tarihi içerisinde en fazla varan iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem konuşuyor. Harama bakmak şeytanın oklarından zehirli bir oktur. Kim benim korkumdan dolayı harama bakmayı terk ederse onun kalbine tadını çokça hissedeceği bir iman veririm. Allah'ım bize nasip et çocuklarımıza ve nesillerime, nesillerimize nasip et düşünebiliyor musunuz arkadaşlar kardeşlerim haram karşıda her taraf dolu zaten nereye gitseniz evin içinde elinizdeki cep telefonunda her tarafta var ama bu aklınıza geliyor imanın tadına varan muallim ekberin sözü aklınıza geliyor o anda haramla karşı karşıyasınız gözünüzü kısıyorsunuz. Allah'ın izniyle öyle bir tat Allah size tattırıyor ki onun işte izahı yok. Sizin yüreğinize bambaşka bir şey koyuyor. Ben bazen gençler görüyorum. O gençlere baktığım zaman acıyorum. Belli ki gözlerindeki o ışık ölmüş. Ama bazen de gençler görüyorum. Diyorum ki eğer müsaade şu genç, şu gencin elini değil ayağını öpsem. Çünkü var onda o var belli ki o haramla arasına mesafe koymuş. Şöyle gözünde o Allah korkusunu siz de hissediyorsunuz. Vallahi o size onu yansıtıyor haramla arasına mesafe koymuş. O genç size o manada imanın tadını bir şekliyle yansıtıyor. Bu işte bize söylenen o iman tadı meselesi öyle acayip bir şey ki Yine söylüyorum o sözü Haris bin Malik'in sözü sen öyle bir gençsin ki tepeden tırnağa iman kesilmişsin. Bitti mi bu gençler bunlar sadece tarihte mi? Hayır ben şu anda da olduğuna inanıyorum bundan sonra da olacaklarına inanıyorum Allah'ın izniyle Allah korkusuyla çağın Yusuf'u ve Meryem'i olma adına Hassasiyet içerisinde olup o imanın tadını varıp ve ona da onu da yansıtan gençler olacağını inanıyorum. Allah sayılarını çoğalsın. Dokuzuncusu her ne durumda olursa olsun Allah'tan ve Resulünden razı olursak. Her ne durumda olursa olsun Allah'tan ve Resulünden razı olursak. Efendimizin amcası. Abbas ibn Abdul rivayet ediyor. Diyor ben sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. O dedi ki kim rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, resul olarak Muhammed'den razı olursa imanın tadına erer. Rab olarak Allah'tan, din olarak İslam'dan, resul olarak da Muhammed Mustafa'dan Razı mısınız? Razıyız elhamdülillah. O razı olma meselesini bir rıza makamı olarak anlayıp o rıza makamını elde etme adına da gayret içerisinde olmak. Ne kazandırıyormuş insana? İmanın tadını. İmanın tadını kazanacağımız dokuzuncu alan bu. Onuncusu da ve sonuncusu da bu. Kadere iman konusunda selim bir çizgiyi tesis eder. Ve onu sonuna kadar korursak kadere iman konusunda selim bir çizgiyi tesis eder ve onu sonuna kadar korursak. Ne demişti zaten o söz üstadlarından ve üstadımız bu meseleyle alakalı kadere rıza gösteren kederden emin olur. Bu zaten imanın tadıyla alakalı değil mi? İmanın tadıyla alakalı. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam söylesin bize. O daha önemli çünkü onun söylediği söz bize bu manada işin yoluna ait de çok önemli ipuçları veriyor. Yine Abdullah İbni Mesud rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki bir adam kadere iman etmedikçe ölüme ve ölümden sonra dirilmeye inanmadıkça asla imanından bir tat lezzet alamaz Tebaraninin Mucemul kebirinde geçen bir hadis bir daha hadisi aktarmak istiyorum size. bir adam kadere iman etmedikçe ölüme ve öldükten sonra dirilmeye inanmadıkça asla imanından bir tat lezzet alamaz bu manada da bir bize söylenmiş nebevi bir sözün karşısındayız Rabbim bu 10 tane temel ilkeyi ki hepsini gördünüz. Efendimizin beyanlarına yaslanıyor. Anlayıp bizim dünyamıza taşıyabilecek bir gayreti çabayı ortaya koyup neticesinde de imanı tatmayı bizlere nasip eylesin. O tattan bizi mahrum bırakmasın inşallah. Dedim ki örnek vereyim kardeşlerime bu sözleri söyledikten sonra. Kimi anlatayım? Aklıma o kadar çok şey geldi ki. Zorlandım hiç bu kadar zorlanmamıştım bir derste hangi sabi anlatsam mesela Hubeyb İbni Adi mesela Hazreti Ömer mesela Hazreti Osman hele Hazreti Ali onlarca şey söylenebilir başka bizim çok fazla tanımadığımız mesela Seleme İbni Ebi Ekva mesela Abdullah İbni Huzeyfe kimler kimler bu imanın tadı meselesinde o kadar çok örnek var ki en sonunda iki isim seçtim. Dedim biri Habbab İbni Eret olsun, biri de Habib İbni Zeyd olsun. Bu iki insanın üzerinden iman insanı insan eder, belki de kainata sultan eder. Hakiki imanı elde eden kainata meydan okur ilkesini bir anlayalım. Gerçekten hakiki imanı elde eden kainata meydan okuyabiliyor muymuş? Ve bu kainata meydan okuma meselesi. Nasıl ortaya çıkıyormuş gerçek manada hakiki iman neymiş anlayabileceğimiz somut bir örnek olsun. Çünkü ashab-ı kiram efendilerimizin ortaya koydukları rehberlik bize bu manada da yol gösterici işaret taşları oluyor. Eğer somutlaştırmasak örnekler üzerinden anlamasak bazı şeyler tam anlamıyla oturmuyor. Habbab İbni Eret Allah kendisinden ebeden razı olsun. Benden iyi tanıdığınızı biliyorum gerçekten o büyük insan hayatının her anında bambaşka bir insan. Şimdi iman etmiş, imanın tadını armış, imanın tadını alan asla yerinde duramaz bakın ne yapıyor demircidir Habbab başımızın tacı. Musab bin Ümeyr ile İslam öncesi dönemde de arkadaştırlar. Bakıyor Musab geliyor kendine doğru Musab eğer kendine doğru geliyorsa imanın tadına ermiş birisi habab ona o tadı tattıracak bir şey yapmalı ama anlatılmaz ki bu bir şey olmalı bir şey yapmalı ki Musab'ın dünyasında şimşekler çaksın geliyor Musab selam veriyor şöyle kızgın bir demiri tutuyor eliyle şöyle ve Musab'la konuşuyor Hemen dikkatini çekiyor abın. Habab diyor elinde ateş var görmüyor musun? Söz şudur imanın tadını alan o büyük insanda yüreğimde öyle bir ateş var ki elimdeki ateşi duymuyorum. Yüreğindeki ateşi konuşturuyor o büyük insan. Ve orada tebliğ ve davet adına bir şey açılıyor. O açılan perdeden de. Sözler söyleniyor. Habbab'ın nefes aldığı yer hemen onun arkasından Darul Erkam sallallahu aleyhi ve sellemin huzuru Mus'ab'la beraber iman şerbetini orada ona içiriyor. İmanın tadını alan biri konuşuyor. İşkenceler altında inlemiş 5 sene. Görmediği cefa kalmamış. Böyle sıkıntılı olduğu bir süreçte. Artık bıçağın kemiğe dayandığı bir anda Allah Resulü'nün huzurunda. Kendisi anlatıyor bize. Efendimiz diyor hırkasını çıkarmış. Kendisine yastık yapmış. Uzanmış Kabe'de. Ben de vardım yanına. Selam verdim hemen kalktı. Ya Resulallah dedim. Artık o kadar işkenceler üst düzeye çıktı ki. Dayanılacak gibi değil. Ne yapacağız? Nasıl katlanacağız? Rengi değişti diyor bir anda sesi gürleşti ve şunu söyledi sallallahu aleyhi ve sellem karşısında duran Habbaba ki imanının bedelini en üst düzeyde ödeyen birisine orada onu söylüyor size ne oluyor ki siz böyle şeyler için benim yanıma geliyorsunuz Sizden önceki kavimler içerisinde iman edenler öyle türlü türlü sıkıntılarla karşı karşıya kalırlardı ki Onların etleri demir taraklarla taranırdı. Başları testerelerle ikiye ayrılırdı. Yanan ateş çukurlarına atılırdı. Ama yine de en ufak bir itirazda bir sıkıntıda bulunmazlardı. Size ne oluyor ki siz şimdi bir şeyler gördünüz diye benim yanıma geliyorsunuz. Sabredin yakın bir gelecekte bir kadın. Tek başına San'a'dan Hadramut'a kadar yolculuk edecek. Ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem? Yemen'den Irak'a kadar bütün topraklar İslam'ın olacak Allah'ın izniyle. Bu olacak ama siz acele ediyorsunuz. Alıyor başının üstüne koyuyor habab. O gün tarihler nübüvvetin beşinci yılıdır. 8 yıl boyunca Habbab'ın işkencesi hiçbir zaman azalmayacak. Şimdi öğreneceğiz niçin azalmadığını. 8 yıl boyunca işkence gören o Habbab. 5 yılda önce görmüş 13 yıl. Bir kez olsun bir daha pişmanlık adına ya da şikayetlenme adına bir şey söylememiş. 72 yaşındadır. Halen cihat meydanlarındadır. Atını dünyanın dört bir tarafına koşturma adına gayret içerisindedir. Artık son anları son demleridir. Düştüğü zaman yatağa imanın tadını alan bir insan olarak şunu konuşuyor. Çocuklarım dostlarım şu karşı bayırı görüyor musunuz? Şu tepeleri ben ölüm yolundayım. Şimdi beni. Rabbime doğru yolcu ederken ne olur gidebileceğiniz en son noktaya kadar gidin ve beni tepeleri açtıktan sonra Irak topraklarının içine gömün. Niye diye soruyorlar niye Diyorlar ki, diyor ki o büyük insan beni ezanın olmadığı topraklara gömün ezanın olmadığı topraklara gömün ki Bizden sonra gelenler desinler ki falanca yerde peygamberin bir dostu bir sahabesi var. Gelip gitsinler gelip gitsinler ve o topraklara ezanı kazandırsınlar. İmanın tadına varan bir insan konuşuyor dikkat buyurun. Eğer imanın tadına varmasa tattırma adına böyle bir gayreti olabilir mi Allah aşkına? Hazreti Ali geliyor. Daha kendisi defnedilmeden Hazreti Ali o gün sıfından dönüyor. Duymuş ki Habba hastalanmış, gelene kadar Habba vefat etmiş. Başucunda duruyor Hazreti Ali, gözyaşı döküyor, ağlıyor, ağlıyor. İman ettin. Hicret ettin. İhlas üzere yaşadın. Şehit olarak öldün. Şimdi de Müslümanların arkanda, arkasında arkandan hayır duaları yapan biri olarak gidiyorsun. Allah senden ebeden razı olsun diyecek ve Hazreti Ali öyle yolcu edecek. Dedim ki size unutmayın 13 yıl boyunca Habbab'ın işkence gördüğüne dair bir şey söyleyeceğim. Devir Hazreti Ömer devridir. Hazreti Ömer şöyle oturmuş gençlerle. İslam'ın insana kazandırdığı değerleri konuşuyor o anda Habbab giriyor içeriye girer girmez halifedir devlet başkanıdır ama imanın kıymetini bilen biridir Ömer kalkıyor ayağı gel diyor Habbab gel tam yanı başına oturtuyor vallahi diyor senin meclisimizde olan değerin çok alidir yücedir ben üç insana çok farklı değer veririm Habbab düşün. O değer sıralamasında benim dünyamda birinci sırada Bilal var. İkinci sırada Ammar var. Üçte de sen varsın diyor. Habbab İbni Eret biraz içerliyor ama bir şey söylemiyor oturuyor. Ömer bir şeyler söylüyor. Sonra diyor ki ey Habbab kalk. Bak gençler bilmiyorlar. İmana nasıl eriştiklerini bilmiyorlar kıymetini tam anlamıyla takdir edememişler. Kalk ve anlat biraz imana ait o değerleri savunma noktasında ödediğim bedelleri bir anlat da gençler biraz bundan örnek alsınlar. Sahabenin bir edebi var benim aziz kardeşlerim. Allah yolunda çektikleri sıkıntıları asla anlatmayı sevmezler. Yok böyle bir şey. Adam öğrencilik yıllarında 2-3 tane mitinge katılmış 60 yaşında 70 yaşında halen mücahitlik olarak onu anlatıyor. Yok böyle bir şey yok böyle bir şey yok ashabede. Şibi Ebi Talip hadisesini biliyorsunuz değil mi? 3 yıl muhasarı altında Sad bin Ebi Vakkas kurban olduğum o büyük insan. Eğer Kufe'de cahiller onu kızdırmasaydı o kızdırdıkları için de ben o cahillere de kızmıyorum. Kızdırmasaydı o hadiseyi anlatmayacaktı ve biz o hadiseyi bilmeyecektik. Habbab İbni Eret de Hazreti Ömer'in bu ısrarlı sözlerine muhatap olmasaydı o gün o tabloya biz de şahit olmayacaktık. Çünkü sahabe yaptığı hayrı reklam etmez. Allah yolunda ödediği bedeli reklam etmez. O yaptıklarının üzerinden başka bir amaç gütmez. Allah için yapmıştır. Karşılığını da Allah'tan bekler. Israr ediyor. Ne çektin anlat. Biliyorum sen çok çektin. Asbin Vail'den Ümeyye İbni Haleften kalkıyor ayağı. Gömleğini sıyırıyor sırtını dönüyor nasıl bir sırt var arkada yumurta yumurta olmuş böyle şişkinlikler halen o kömürlerin üzerine yatırıldığı zamanki gibi dipdiri duruyor. O günkü işkencenin izleri Hazreti Ömer de ilk kez onu görüyor o oh, tabloyu görür görmez hemen sarılıyor bir öpücü konduruyor Hablaf diyor niye şimdiye kadar anlatmadın? Habbab'ın sesi, sesi şudur sen biraz önce beni üçüncü sıraya koymuştun ama ben sana bir şey söyleyeyim madem şimdi söz oraya geldi Bilal ne kadar işkence gördü çok gördü ama ne zaman ki onu Ebu Bekir aldı azat ettiği işkencesi bitti ama ne kadar işkence gördü çok gördü ama ne zaman ki babasıyla annesi şehit edildi Mekkeliler artık ona da karışmadı. Ama senin şu kardeşin var ya şu kardeşin 13 yıl boyunca işkence gördü. Hazreti Ömer orada sarılıyor özür diliyor. Kardeşim diyor affet beni. Vallahi ben bilmiyordum diyor. Bundan sonra hep meclisimin en başındaki isim sensin diyor. Habab böyle birisi. İmanının tadına varan birisi. Ve o tadın gereğini yerine getiren birisi. Ya Habib İbni Zeyd, gencecik bir delikanlı. Kimin oğlu biliyor musunuz? Nesib Anamızın oğlu. Nesib Annemizin iki tane oğlu var. Büyüyü Abdullah, küçüğü o. 20 yaşlarında, bilemediniz 22-23 yaşlarında, nübüvvetin 10. yılı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, onu bir davet mektubuyla peygamberlik iddiasında bulunan Müseylemetül Kezzab'a gönderiyor. Müseylemenin adı Müseyleme değil Müseylemeye Müseyleme diyen Allah Resulüdür. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Müslümancık. Müslümanlığa ait bazı izler var ama o kendisinin peygamber olduğunu iddia ediyor. Onun huzuruna çıkıyor bu genç bu delikanlı imanın tadına varmış olan bu büyük insan. Konuşmaya başlıyorlar. Müseylem'e diyor ki sen kimden geldin diyor. Ben diyor Allah'ın Resulü Muhammed'den sana gelen elçiyim. Sen Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna inanıyor musun? Ben Muhammed'in Allah'ın gönderdiği son elçisi olduğuna inanıyorum. Peki benim de Allah'ın elçisi olduğuna inanıyor musun? Duymuyorum diyor. Deli oluyor Müseylem'e. Ya diyor biraz önce soruma cevap verdin. Nasıl benim bu sorumu duymazsın? Bak sana bir daha söylüyorum bir daha tekrarlıyor. Ben Allah'ın elçisi miyim? Duymuyorum diyor. Nedir buradaki Habib'in kastı? Belli. Bu kulaklar hakikate açık. Batıla kapalı. Batıl adına hiçbir şey duymuyor. Duymuyor musun? Kulağının birini kesiyor. Bir daha soruyor. Duymuyor musun? Diğer kulağını. Birer birer uzuvları kesiliyor. Kolları, ayakları, dili ve en son başı. 20 küsür yaşında bir delikanlı böyle bir bedel ödüyor. Dikkat buyurun. İmanın tadına varmamış bir insan imanı için böyle bir bedel ödeyebilir mi? Niye yerimizden kalkamıyoruz? Niye bir saatimizi iki saatimizi Allah için harcayamıyoruz? Niçin Allah için birbirimizin derdine katlanamıyoruz? Niye her şeyimiz dört dörtlük olsun diye bir hesabımız var? Tadına varmamışız ki konuşuyoruz kendimize. Ama tadına varan insanlar kol gitmiş, ayak gitmiş, bacak gitmiş, baş gitmiş ne yazar? Allah için o feda edecek. Birer birer orada uzuvları kesiliyor ve şehadet şerbeti içiyor. Geliyor haber Nesib an anamıza. İmanın tadına varan bir anne konuşuyor şimdi. Şimdi siz bana oğlumun şehadet haberini mi getirdiniz? Evet diyorlar. Ellerini açıyor Allah'ım diyor. Beni iman sahibi kıldın. Bana iman eden bir koca verdin. İki tane de iman eden oğlan nasip ettin. Şimdi onlardan birini de şehit olarak huzuruna aldın. Beni şehit anası da kıldın. Sana yüz binlerce kez şükür olsun deyip orada şükrünü hamdini ifade ediyor. Ama şu sözü de söylüyor. Habibim diyor eğer anana Allah ömür verirse Allah Allah ömür verirse senin annen senin intikamını alacak müselemeden. Vallahi yemamede o intikamı alacak ve o yalancı adamı cehenneme gönderen isimlerden biri de olacak. İmanın tadı olmasa Allah aşkına ne bu kamet ne o annenin tavrı mümkün müdür? Çok büyük bir nimettir iman ama ondan daha büyüğünün imanın tadına varmak olduğunu söyledim. Allah bizlere de nasip etsin inşallah. Aziz kardeşlerim, imanın tadı meselesine ait, imanın nimet olma meselesine ait bir tablo daha söyleyeceğim size. Arkasından sözlerimi toparlayacağım. Biliyorsunuz Hazreti Ebubekir'in 3 oğlu 3 kızı vardı. Abdullah, Abdurrahman ve Muhammed. 3 kızı da Esma, Ayşe anamız ve Ümmü Gülsüm. Muhammed ve Ümmü Gülsüm Hazreti Ebu Bekir'in çok fazla hatırası yoktur. Çünkü babalarının son demlerinde onlar olacaklar. Ama diğer çocukları biliyorsunuz. Onlardan bir tanesi de Abdurrahman. Abdurrahman bin Ebu Bekir iman ediş sürecine kadar babayı epey yormuştur. Geçen ders saha, geçen seneki derslerde sahabenin çocuk terbiyesine dair bazı bölümlerde buna ait belli şeyler anlattığımı hatırlıyorum size o Abdurrahman o başımızın tacı olan büyük insan bir müddet sonra taif seferine katılacak iman edecek tabi ondan sonra taif seferine katılacak ve bir ok isabet edecek Abdurrahman'a o okun üzerinden de şehadet şerbetini içip şehit olarak gidecek Aradan altı yıl geçtikten sonra taifin tamamı Müslüman olunca sakiflerden taiflerden bir heyet gelecek. O günlerde halife Hazreti Ebu Bekir'dir. Hazreti Ebu Bekir'in huzuruna. Kendilerini tanıştıracaklar konuşacaklar. Belli meseleler konuşulduktan sonra Hazreti Ebu Bekir müsaade isteyecek içeriye girecek. Elinde bir okla dışarıya çıkacak. Taiflere oku gösterecek şu oku tanıdınız mı diyecek o ok özel bir oktur ustası bellidir o okun sahibini bulmak istiyor Hazreti Ebu Bekir o anda heyetin içindekiler korkmaya başlayacaklar halife konuşan niçin böyle bir şey sorsun acaba bir kan davası mı var bir şey mi var ki Ebu Bekir bu sorunun arkasında dursun Korka korka bir tanesi öne çıkacak Sa'd İbni Ubeyd şöyle bir şey söyleyecek. Ey Allah Resulü'nün halifesi o okun ustası benim. Ben o oku yapmıştım ve yıllar önce Müslümanlar Taif'i kuşattıkları zaman evimin üstünden de o oku Müslüman askerlere doğru atmış ve o askerlerden bir tanesine de isabet ettirmiştim. Tablo nedir? O anda Hazreti Ebu Bekir'in gözünden yaşlar dökülüyor. Ne diyor biliyor musunuz? Dikkat buyurun. Hamdolsun Rabbime ki bu ok ile oğluma şehadet nasip etti. Hamdolsun Rabbime ki oğlumu sen öldürdün. Ya o seni o gün öldürseydi sen şirk üzere Rabbine gidecektin. Ama oğlum Müslüman olarak gitti. Ve yine hamdolsun Rabbime ki oğlumu öldürdün ama sen dirildin Müslüman oldun. İmanın tadına varan birisi konuşuyor. İman gibi bir nimetin ne demek olduğunu bilen biri konuşuyor. Benim kıymetli kardeşlerim söz bu kadar çok şey söylediğimi ve emanet ettiğimi zannediyorum size. Ama son bir şey söyleyerek sözlerimi bitirmek istiyorum. Basit bir örnek vereceğim. Örneği basitleştireyim ki iyice anlaşılsın. Gidiyorsunuz bir yerde tevafuken bir lokantaya giriyorsunuz. Pek bildiğiniz bir yer değil yemek yiyorsunuz. Yemekler o kadar Hı. hoşunuza gidiyor ki hemen orayı zihninizde belletiyorsunuz. Ve diyorsunuz ki ya buranın yemekleri çok güzelmiş. Bir kardeşimi, bir dostumu, bir arkadaşımı, ailemi, çocuklarımı getireyim de benim tattığım şu yemekleri onlar da tatsın. Yapıyorsunuz değil mi bunları? Yapıyorsunuz. Yapıyorlar, kardeşler de yapıyorlar. Ben de bazen yapmak istiyorum. Yapıyorum da. Bu hepimizin yaptığı bir şey. O yemek o da bizim bildiğimiz midenin bir şekliyle ihtiyacına cevap veren bir şey ya bizim ruh midelerimiz ya bizim imanımız ya biz iman etmemiş miyiz bu imanın tadına almamış mıyız ki halen yatma adına bir şey var bizim hayatlarımızda vallahi eğer biz gerçek manada iman etseydik ve ondan az bir şey nasip lenseydik aynen sahabe gibi tadan tattırmak için gayret ederdir İmandan mahrum yüreklere o imanın mesajlarını ulaştırmak için gayret içerisinde olurduk. Ama ben bir vakıaya dikkatinizi çekeyim ben de sizinle aynı zemindeyim. Biz midelerimizi üşütmüşüz kafalarımızı da üşütmüşüz de midelerimizi de üşütmüşüz. Nasıl ki insanın midesi üşütme, üşütünce karşısına gelen en güzel yemeğin de tadını alamıyor. Ruh midelerimizle üşütülünce karşımıza gelen böyle büyük bir nimete karşı lakayit davranıyoruz. Gelin tecdidi iman yapalım ve midelerimizi bu manada tekrardan tedavi edelim. İyileşmeyene kadar iyileştiremeyiz. İmanı kendimiz anlamayana kadar iman adına konuştuklarımız sadece lafta kalacak. Ama bu manada tat aldığımız zaman inşallah o tadı tattırma adına gayret içerisinde olacağız. Rabbim bizlere imanı sevdirsin. Birbirini kendisi için sevenlerden etsin. İmanın tadını tadıp o tadı tattırmak için gayret içerisinde olanlardan etsin. Dünyanın dört bir tarafında şu anda bu memlekette ve dünyanın dört bir tarafında imandan mahrum olan binler milyonlar var. Bizlerin eliyle onlara imanı tattırsın. İmandan mahrum olan yüreklere, gönüllere, evlere, hanelere, caddelere, sokaklara iman taşıyan iman hammalları yapsın bizi. Ve bir an olsun iman ettiği, ettiği değerlerin üstünde yatanlardan etmesin bizi. Amin. Sadece meseleleri lafız olarak bırakanlardan etmesin. Amin. Anlayıp kavrayıp yaşama adına da gayret ve azmimizi arttırsın. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.